Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Yaratıcı ve vesile olanlar hakkındaki düşünce metodu nedir? Şöyle bir ifade var. Parmak ayı gösterdiğinde parmağa değil, aya bak diye bir söz var. Bu söz İslam'ın düşünce metodu mudur? Yani İslam'ın düşünce metodu nasıldır? Cahil insanlar bizzat nimeti verene değil, Arada vesile olana takılırlar. Vesilelere yapışırlar ve onlardan beklenti içerisine girerler. Oysa iman edenler her şeyi yalnızca Allah'tan isterler ve sadece O'na yönelirler. Yani asıl veren Allah olduğu halde gider vesile olanlara yapışırlar. Yani yoldan çıkanlar, bu olayı yanlış anlayanlar asıl veren Allah olduğu halde Gider vesile olanlara yapışırlar ve onları Allah'ı sever gibi sever ve onlara Allah'a itaat eder gibi itaat ederler. Sahabe ise vesilelere değil hep Allah'a yöneldiler. Her işlerinde bizzat ondan isteyip işlerini yalnızca ona havale ettiler. Allah onlara birini vesile edip bir nimet verdiğinde bunu bana Allah verdi dediler. Bir şeylerini kaybettiklerinde de bunu benden Allah aldı dediler. İşte İslam'ın düşünce metodu budur. Yani Allah'a ibadete ve kulluğa işaret edenlere değil, bizzat Allah'a bağlanırlar. Ancak buna işaret edenlere de hürmet ve saygıda kusur etmezler. Yani ayı işaret eden ve onu görmesine önder olanlara da saygı ve sevgi besleyerek hürmet ederler. Çünkü ayı işaret eden ve onun gerektiği gibi bilinmesini sağlayan parmaklara da ihtiyaç vardır. Peygamberler Allah'ı bize gösteren ve onun yolunu işaret eden bir parmak ise biz de parmağı da bilir ve ona da bakarız. Çünkü bu parmak bize Doğru yönü göstermektedir. İşte kardeşlerim bu cümleden de biz bunu anlarız. Bizim İslam'ın düşünce metodu bu şekildedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.